Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hakka hamdihi ve salat ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain. Ama ba'da. Aziz ve muhterem cemaati Müslüman, değerli kardeşlerim. Evliyaullah ve Salihlerin, mübarek, alim ve arif kulların hayatlarıyla ilgili Tabakatı Sofiye kitabını okumaya devam ediyoruz. Söz sırası Ebu Osman El Hiri Hazretlerinde kitabın 173. sayfasında 14. paragraf demeyelim, ne diyelim? Fıkra diyelim, efendim. Orada kalmışız, okuyoruz. Kale, ve kale Ebu Osman katı atül faciri gunmun kısa bir Arapça cümle. Ebu osman Hiri Hazretleri o büyük alim ve arif Zat-ı Muhterem diyor ki fakir insanla dostluğu ahbaplığı kesmek alakayı koparmak ganimettir, kazançtır. Biliyorsunuz Allah-u Teala Hazretleri dostluğu seviyor, kardeşliği seviyor, muhabbeti seviyor. İki Müslümanın birbirini Allah için sevmesinin sevabı çok yüksek. Birbirini Allah için seven insanların dereceleri çok yüksek. Bunlara el اَخُوا فِي Allah için ile arkadaş, kardeş olmuş kimseler deniliyor. Bu işe de ''el-huvvetu fillah'' Allah için arkadaş olmak tabir ediliyor. Bu çok sevaplı işlerden birisi. Dervişlerin en büyük kazanç kapılarından birisi budur. Derviş, tarikata girmiş olan insan, maneviyat yolunu tutmuş olan insan, tabi ilim yolunu tuttuğundan bir sevap kazanıyor çok sevaplı bir ibadet olan zikri çok yaptığından bir sevap kazanıyor. Öteki kimselerle ihvan olduğu için, kuvvet yaptığı için kardeş olduğundan bir de bu kardeşlikten, dostluktan çok sevap kazanıyor. Çok kâr ediyor. Kardeşlik güzel bir şey. Elhamdülillah. Biz de hem Müslümanlar olarak bütün Müslümanlar birbirleriyle kardeş hem de tasavvuf yolunda, ilim-irfan yolunda maneviyat yolunda marifetullahı elde etmek yolunda aynı hocaya bağlı bir şeyhin dervişleri birbirleriyle ihvan oluyorlar, kardeş oluyorlar o da güzel, yol güzel maksat güzel, Allah'ın rızasını kazanmak, marifetullah'a ermek efendim her işi Allah'ın rızasına uygun yapmak bilgi öğrenmek, cahil kalmamak kalbi nurlandırmak onların hepsi güzel şeyler Şeytana uymamak, nefsini ıslah etmek, nefsi, insanın nefsini ıslah etmesi efendim güzel. Nefsin arzularına uymamak, nefsin arzularına karşı çıkmak güzel. Bunlar hep tasavvufun işleri güzel. Bir de ahbaplık güzel. Ahbaplığın, dostluğun, yardımlaşmanın sıradan insanlarla olması güzel de, bir de akraba ile olan dostluk var o daha güzel onu daha çok met ediyor Peygamber efendimiz ona büyük teşviklerde bulunuyor sallallahu aleyhi sselam efendimiz buyuruyor ki ömrünün uzamasını isteyen sula'yı rahim yapsın sula'yı rahim ne demek akraba ile bağlantıları sağlamlaştırmak ziyaretine gitmek yardım etmek para vermek efendim ihtiyacını görmek, hastaysa efendim tedavi ettirmek filan. Ha bu buluşmak, birleşmek, sevişmek, dost olmak sevap da. Burada bu zat-ı muhterem tam aksine ne diyor? Katî atül facir. Alakayı koparmak sevap diyor burada. Ganimet diyor. Ama kimden alakayı koparmak asıl faciri. Facirden alakayı kesip koparmak o ganimettir. O sevaptır. O kazançtır. Neden? Fasık, facir insan yani fıskı fücurla uğraşan insan yani Allah'tan korkmayıp günah işleyen insan arkadaşını da kandırır. Onun da koluna girer. Arkadaşlık muhabbetinden istifade ederek onu da kendi yanına çeker. Birçok insanın şaşırması, sapıtması edindiği arkadaştandır. Arkadaş saptırır onu. Kötü arkadaş insanı doğru yoldan saptırır, ayağını kaydırır, günahlara düşürür, efendim, ailesine baktırmaz, kumara alıştırır, içkiye alıştırır, zevke sefaya alıştırır filan. Ha. O zaman ne yapacak Müslüman? Bu cinsin İnsanlardan alakayı kesecek. Alakayı kesecek. Ahbaplık, dostluk iyi ama bunlarla iyi değil. Bunlarla alakayı kesmek lazım. Binaenaleyh bir insan fasık-ı mücahirse, yani Allah'tan korkmadan günahları işliyorsa, efendim haramlara alışmış, bulaşmışsa o zaman onunla alakayı kesmek sevap. Alakayı kesmek kazançı hastalıklı insanın yanına gitmemek gibi e hastalığı bulaşmış insanın yanına yaklaşmamak gibi bir şey kendisine de bulaşmaması için o halde bu sözün sonucu nedir dostluk yaptığımız insanları seçerken Allah'ın seveceği insanları seçmeliyiz Allah'ın razı olduğu sevdiği yolda yürüyen iyi insanları seçmeliyiz Kötü insanlarla pek samimi olmamalıyız, mesafeli olmalıyız. Evet, gerekebilir. Efendim, iş icabı gerekir. İçtibai hayatın gereği olarak konuşmak, bir arada bulunmak zorunluluğu olabilir dairede, dükkanda, çarşıda, pazarda, seyahatte vesairede. Ama uzak durmak lazım. Neden? Kötülüğü sana bulaşmasın, kötülüğünün sana zararı olmasın diye. Evliya Allah büyüklerimiz diyorlar ki, gafil, müridin bile zararı olur insana. Mürid gafilse, gafil. Zikrullah'tan gafil, Allah'ın kendisini gördüğünden gafil, efendim şeytanın etrafında aldatmak için dolaştığından gafil, Yarın ruzu mahşerde Allah'ın huzurunda her nefesinin hesabını vereceğinden gafil ha, Kaflet sarmış kendisini. Onun bile zararı olur. Gafil müriddin gafleti öteki insanın kalbini rahatsız eder. Gönlünü karartır. Onun için çok dikkat etmek lazım iyi arkadaş seçmeye. Alim kimselerle, fazıl kimselerle, olgun kimselerle, faziletli erdemli İyi huylu, tatlı dilli, güleç yüzlü, bilgili, görgülü, terbiyeli, edepli, zarif, kâmin, a, efendim edip insanlarla dost olmak lazım. E, öyle olmayan arkadaşlar varsa onlardan biraz uzak durmalı ki ateşe yaklaşan çok yaklaşırsa bir yeri yanar. Bir koku gelir, eyvah kumaş kokusu geliyor. Ne oldu? İşte bak, eteğindeydi. Efendim vesaire. Bir yerin yandı. Yani o bakımdan uzak durmak lazım. Peki bu gibi insanlar ne olacak? Bu gibi insanlara ancak nasihat edeyim diye, belki doğru yola çekebilirim diye, belki hakkı tebliğ edeyim yola gelir diye, o zaman öyle yanaşılabilir. Çatmak maksadıyla tebliğ maks maksadıyla, terbiye maksadıyla, eğitmek, öğretmek maksadıyla gidilebilir. Peki hocam, bir kimseyle düşündüm, taşındım, danıştım, konuştum, beğendim, ahbap oldum. Arkadaş sonra sapıttı. Şimdi benim alim ne olacak? Keseyim mi alakayı? Bu hussta alimler demişler ki, evet, madem iyilik kalmadı, kesilebilir alaka. Bans demişler ki hayır, sen onunla bir kere arkadaş oldun ya arkadaş oldun mu, dostun mu? Dostun. Şimdi o namazı bıraktı, orucu bıraktı, doğru yolu bıraktı, eğri yola sapma başladı, günahlar işlemeye başladı. Arkadaşın tehlikede. Arkadaşın ayağı kayıyor. Arkadaşın uçuruma yuvarlanacak, cehenneme düşecek, cehir cehir İşte senin ahbaplığın arkadaşlığın şimdi lazım ona. Aman yetiş imdadına elinden tut, uçurumdan onu çek, kurtar demişler. Bu da bir efendim, iyi niyete dayalı bir şey. Yani kötü, kötüliğe sapan insanı kurtarmak için olabilir. Anlatırlar ki eski devirde bir alim kimse, meşhur bir hikayedir bu. şeyh San'an kıssası diye edebiyat tarihlerine girmiş bir, Sakın kitaplarda vardır bu hikaye. Efendim, Yemen tarafında bir alim kimse, bir Hristiyan kıza aşık olmuş, evlenmek teklif etmiş. Kız da, ben demiş, Müslümana varmam, dinini değiştirir Hristiyan olursan, efendim, o zaman filan demiş, böyle ağır şartlar ileri sürmüş. Adam ona uymuş, Onunla evlenmiş, şartlarını kabul etmiş, onunla evlenmiş ama efendim, onun talebeleri, müritleri her gün gelirlermiş, köşkünün, balkonunun altında toplaşırlar, ağlaşırlarmış, yalvarırlarmış. Yani peşini bırakmıyorlar hocalarının. Efendim, kadın dayanamamış, ya bunlar ne bunlar böyle demiş, ne istiyorlar senden? Bunlar demiş, benim eski talebelerim işte geliyorlar, yalvarıyorlar efendim, filan, öyle bırakmıyorlar benim. Kız, onların bu bağlılığını, o vefasını görmüş, demiş, ne kadar güzel, yani bir türlü akbablığı kesmiyorlar, koparmıyorlar. Efendim, insafa gelmiş, Allah gönlünü yumuşatmış, belki o dervişlerin duası bereketiyle o Müslüman olmuş, ondan sonra şeyle, beraber tekrar doğru yola gelmişler. Hani bazen böyle de gerekebilir. Aklını kullanacak insan ama facirlerden alakayı kesmek bir kazançtır, kurtuluş vesilesidir diye söylüyor. Bu efendim mübarek zat Ebu Osmanlı Hiri Hazretleri, kötü arkadaş edinmeyin, kötülüğünde devam eden insanlarla arkadaşlık yapmayın ki size de zarar gelmesin. Kale ve kale Ebu Osman. Birinci kale nedir? Efendim, o ravi. Daha önceki günlerde adı geçen ravi dedi ki demek olur. Ebu Osman Hazretleri şöyle buyurmuş. Hukka Limen e'azzehullahu bil ma'rifeti en la lehu bil ma'siyeh Hukka lehu en yef'ale keza bu bir terimdir Arapçada, yaraşır demek, böyle yapmak yakışır uygun düşer Hukka limen e Allahu bil ma'rifah Allah'ın ma'rifetullah verip de aziz kıldığı bir kimseye Ella la lehu bil ma'siye günah işletirmemesi, günah işleyip de zelil duruma düşürmemesi yaraşır. Yani böyle yapar Allah. Yani Allah bir kulu sevdi de marifetullahı verdi de alim, arif, evliya, eren mübarek bir kul haline getirdi mi? Madem onu marifetullah verdi, kendisini tanıttı, bilgili kul eyledi, gönlünü, nurunu eyledi. Arif bir kul eledi, irfan sahibi eledi. Onu günah işletip de hor zelil düşürmemek de yakışır Allah'a. Yani Allah Teala azizleri öyle kullarını korur, da yaptırmaz demek. Bu neye benziyor? Enbiyaullah'ın ismet sıfatına benziyor. Yani Enbiyaullah nasıl ismet sıfatına sahiptir? Günah işlemekten masumdurlar. Allah tarafından korunmuşturlar, Allah'ın da marifetullah verdiği arif kulları, hakiki arif kullarını da günaha bulaştırmaz Allah, korur. Onları günah işleyip de zelil duruma düşürmez, korur diyor. Tabi eğer kul öyle o derecelere yükselmişse ne mutlu. cenab Mevla'dan niyi istemeliyiz? Hem Marifetullah'ı istemeliyiz. Ya Rabbi beni de cahillikten kurtar, bana da irfandan nasip ver, beni de arif kul eyle, beni de Marifetullah'ına agah eyle demesi lazım. Hem de Ya Rabbi beni Müslüman eyledin, abid kulun eyledin, arif kulun eyledin böyle irfanla aziz ettim, günah işleyip isyanla zelil etmeye yarabbim diye dua etmek lazım. Evet, burada kalın harflerle yazarak söyleyelim, altını çizerek söyleyelim, bağırarak söyleyelim ki Allah'a ibadet etmek aziz olmak vesilesidir, Allah'a isyan etmek de dünyada ahirette hor ve zelil olmak vesilesidir. Allah bizi efendim, isyan zilletinden kurtarsın, kendisine itaat, izzetine sahip eylesin, mazhar eylesin. Cümlemizi haramlardan, günahlardan korusun. Aziz ve sevgili kardeşlerim. Kale ve kale Ebu Osman, aynı Ravi'nin eyanına göre Ebu Osman şöyle söyledi. Kâne yukarı el edebü senedül fukara ve zeynül agniyâ Şöyle denirdi, biz eskilerden şöyle duymuştuk. Edep, fukaranın senedidir. Agniyanın süsü zinetidir. Şimdi edep ne demek? Bir şeyin usulüne göre yapılması demek. Her şeyin usulü vardır. Ustasının bildiği erbabının bildiği, güzel usulü vardır. Mesela, bir marangoz, bir kapıyı yaparken, usta bir marangoz inceliklerini bilir, öyle yapar. Bunu çıraklarına öğretir. İşte marangozluğun edebini öğretiyor, yani güzel yapılmasını öğretiyor. Yemek yemenin edebi vardır, Navas kılmanın adabı vardır oruç tutmanın adabı vardır. Her işin adabı vardır. Şimdi dervişlere, yani fukara dediği derviş demek. Yani tasavvufa girmiş insanlar. Arapçada dervişe fakir derler, Farsça'da derviş derler. Efendim ne demek? Tasavvufta Efendim, kendisini yetiştirmeye namzet olan, gayret eden tarikat'a girmiş insan o kastediliyor. Şimdi farzlar vardır dinimizde mutlaka yapmamız lazım. Farz şunu şöyle yapmak farz. Mutlaka yapacaksın. Sünnetler vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yapmış, biz de yaparsak efendimize sünnetine uymaktan sevap kazanırız. O da lazım. Efendim, ondan sonra edepler vardır. Edepler de yani daha ince böyle işin teferruatının güzel teferruatı demek yani. Müslüman farzlarını tutacak, sünnetlerini tutacak, edeplere de riayet edecek. Edeb, dervişin çok dikkat etmesi gereken bir şeydir. Yani sadece farzları kılan bir insan, sünnetleri ihmal ediyorsa, e biraz niye sevaplı işleri yapmıyor? Edebi ihmal ediyorsa, tabii o daha da şey, daha büyük eksiklik. Onun için büyüklerimiz, bu yolun büyükleri, edebe çok önem vermişler. Hatta, hem duymuşsunuzdur, hem de lava olarak görmüşsünüzdür edep yahu yazıyor. Ne demek? Yahu ne demek? Ey bu levhayı okuyan kişi. Ey planca demek. edep yani aman edebe dikkat et demek yani. edep yahu ne demek? Aman edebe dikkat et demek. edep bir tacıymış nur-ü hüla'dan tacı emin ol her belada. Et turku küllüha adabuna tasavvuf yolları, tarikatların hepsi tepeden tırnağa adahtır. Adam edep sahibi olacak. Her şeyin adabına riayet edecek. Gözüne sahip olacak, konuşmasına hakim olacak, hareketlerine dikkat edecek. Her şeyi ölçülü yapacak. Yani edebine uygun yapacak. Tamam. El-edebu senedül fokara. Edep dervişlerin senedidir. Sened ne demek? Senet, bir şeyin istinad ettiği dayanak demek. Tabi borcun da, ben falancaya borçluyum diye yazısı yazılıyor, ona senet deniliyor. Yani borcun dayana, borcun olduğunu ispat eden şey demek oluyor. Efendim, bu dervişlere çok lazımdır edep, işin temelidir, istinad ettiği ana noktasıdır zenginlerin de zinetidir. Yani fakiram çok lazım, zenginlere de eh olursa yakışır, yaraşır, iyi olur. Tabi burada zengin dediğine göre, buradaki fukarayı malı olmayan insan manasına, yani tasavvufu manasına değil de o da var da daha ziyade malı da olmayan şöyle işte gariban kimse manasına da anlamak mümkün. Yani onlara mutlaka lazım. Zenginlere de olursa onlara da zinet olur. Ama mutlaka fukaraya edep lazım demiş oluyor. Kale ve kale Ebu Osman. Hep aynı raviden gidiyor rivayetler. Ebu Osman'ın rahmetullahi Aleyh Kaddası Sallahu Sallahu Aleyhi Sözleri Evceballahu ala nefsihil af ve anil mukassirinem min ibadi Lidâlike kale ke... Bismillahirrahmanirrahim. Ke rabbukum ala nefsihi men minkum min ve asaha fa rahim. Bu bir ayet ikenemedir. Suretul En'am'da 54. ayet. Ebu Osman Hazretleri buyuruyor ki Allah kendisine vacip kıldı kullarından kusur işleyenleri affetmeyi kendisine vacip kıldı da Kur'an-ı Kerim'de böyle buyurdu. Bu sebepten bu ayet-i kerimeyi buyurdu. Ne demiş ayet-i kerimenin meali? Ketebe rabbukum ala nefsihi <Sessizlik> Ey kullar! Sizi yaratan Rabbiniz kendisi üzerine, kendi nefsi üzerine yazdı ki Neyi yazdı? ke teberabukum ala nefsihir rahmete merhametli olmayı, rahim olmayı kendisine yazdı Allah. Kimse onu mecbur edemez. Ne dilerse öyle yapar ama Mevla'mız rahmetinden kendisi kendi üzerine rahim olmayı, rahman olmayı, rahim olmayı yazdı. Rahmetle muamele etmeyi kullarına rahmeylemeyi yazdı. Ennehu şöyle ki Men amillerinin su en büyük cehaletin. Ey kullar, kullar, sizden biriniz cahillikle bir kötülük işlerse, cahilliğinden bir kötülük yaparsa, sünnetabe sonra kötülüğünü anlayıp da tövbe ya Rabbi diye kötülüğünden döner, sözle ve fiilen dönerse, minbadihi bu günahı işledikten sonra o kötü yoldan dönerse tövbe ederse ve aslaha ve islah ederse kendisini islah olursa, iyi hale dönerse, salih bir kul olursa fe ennehu Rahim Allah onun eski günahına bakmaz, ona mağfiretiyle muamele eder çünkü Allah çok mağfiret sahibidir, çok rahmet sahibidir, gafurdur, rahimdir ayet-i demek ki bu ayet-i kerimeden kesin olarak biliyoruz ki bir kul bir kul, kul, kusur işlese günah işlese tevbe etti mi? ıslah oldu mu? Allah affediyor. Dilesi affetmez. Ama affettiğini bildiriyor ki affetmeyin kendisi üzerine vecibe kılmış. Kendisi üzerine yazmış. Ben böyle yapayım diye öyle buyurmuş. Öyle takdir buyurmuş Mevlamız. Affediyor. Buradan ne çıkar? Bu müjdeden kusurluyum diyen kardeşlerimiz tevbe ederler, Allah affı mavkulet eder. Demek ki Mevlamız kusuru affediyormuş, bağışlıyormuş der. Tevbe yarabbi, senin rahmetin ne kadar çok. Anladım yarabbi, hatamı anladım, göz yaşları ile sana tevbe ediyorum. Bundan sonra inşallah iyi işlerde yapmaya niyetlendim, onları da yaparım. Ya Rabbi beni aklıma ufret eyle dedi mi Allah günahını bağışlıyor. E günahı çok büyükse kulun günahı ne kadar büyük olursa olsun Allah'ın rahmeti kulun günahından daha büyüktür. Allah'la yarışılmaz. Allah'ın rahmeti daha çok. E canım ben işte şunu da yaptım, bunu da yaptım. Hocam söylemeye utanıyorum gençliğimde, delikanlılığımda. Tevbe etmeden önce, islah olmadan önce işte filan şunları şunları yaptım. Affeder. Allah affeder. Hatta hatta mahşer yerinde o kadar affu manfuret edecek ki şeytan bile bir ara ümide kapılacak. Allah herkese affediyor ya şunu, şunu da affetti bunu da affetti, şunu da affetti, bunu da affetti acaba beni de affeder mi diye? İblis bile, şeytan bile bir ara heveslenecek diyor Peygamber Efendimiz. Yani, neyi anlıyoruz bu hadis-i şerifinden Peygamber Efendimiz'in çok affedeceğini, allah Teala Hazretlerinin çok affedeceğini, mavkulat edeceğini anlıyoruz. Demek ki, bir insan, ben artık günah işledim, Allah beni affetmez deyip ipin ucunu salıvermemeli, gevşememeli. Olan oldu, efendim, battı balık, yan gider. Artık matlık bir kere günahlara demeyecek. Allahu affedermiş. Tevbe eden kullarını bağışlarmış. Bağışlamayı kendisine prensip edinmiş, karar almış, nefsi üzerine bağışlamayı yazmış. kullarına merhametli davranmayı efendim kararlaştırmış. Ben de affeder diyecek. Bu bir müjdedir. Büyük bir müjdedir. Eğer Allahu Teala Hazretleri her kulu her işlediğinden mutlaka cezalandırsa idi, yeryüzünde bir kul kalmazdı. Hepsi mahvolurdu. Neden? Kusursuz kul olmaz da ondan. Ne diyor Süleyman Çelebi? Giyice gündüz işleri, isyan kamu. Korkaram ki yerleri ola tamu. Me Miraç'ta Peygamber zişanımız Ümmetin affını istiyor Allah'ın huzurunda. Ya Rabbi o zayıf ümmetlerin hali ne ola. O benim dünyada bıraktığım şu zayıf ümmetlerimin hali ne olacak? Hazretine nice anlar yol bulan. Senin rızanı onlar nasıl kazanacaklar? Senin huzuruna onlar nasıl gelecekler ya Rabbi? Gice gündüz işleri isyan kamu. Tüm işleri, geceliğin, gündüzliğin hatalı işler yapmak, isyan etmek. Korkuyorum ki yerleri cehennem olacak. Korkaram ki yerleri ola tamu. Tamu ne demek? Cehennem demek. Eski Türkçe'de. Yani gece gündüz isyan sonuç cehennem olurdu. Eğer Allah rahmetiyle muamele etmeseydi, eğer rahmeti üzerine kendi nefsi üzerine rahmeti kararlaştırmasaydı, yazmasaydı mahvolulduk ama çok şükür yazmış kendisi o kararı vermiş hata işleyip de tevbe eden sonra ıslah olan kulları affedeceğini bu ayeti kerime müjdeliyor o halde ne yapacağız? herkese bunu bildireceğiz bunu bildireceğiz korkma kardeşim üzülme kardeşim olan olmuş bir kere hadi gel bakalım tevbe et Allah'ın iyi kulu olma karar ver, halini bir düzelt, tevbe edip de İslam olanları Allah affedecek diye müjdelememiz lazım. İşlediği günahtan dolayı insanın ümitsizliğe düşmemesi lazım. Ümitsizliğin haram olduğunu biliyorsunuz. İslam'da ümitsizliğe düşmenin, ümitsiz olmanın, ümit kesmenin haram olduğunu biliyorsunuz herhalde. La taknatu mir rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz diye Allah'ın emri varken ümit kesmek Allah'ın emrine karşı gelmek ümit kesmek yok ne olacak? Rabbim affeder diye ümit besleyecek. ama burada da bir tehlike vardır ümitlenip ümitlenip de gevşek durup günaha devam ederse ne olur? Helasını bulur cezasını çeker yani sululaşmamak lazım Çıvıklaşmamak lazım, ciddiyetini korumak lazım, verdiği sözü tutmak lazım, tevbe etmek lazım, tevbesinde sadakat göstermek lazım, kendi nefsini ıslah etmek lazım. E, falanca adam kumar oynamış, affeder mi Allah? Eder. Zina etmiş, Allah affeder mi? Eder. Hırsızlık yapmış, Allah affeder mi? Eder, edebilir. وَاِنْزَرَا وَاِنْسَرْقَ Birisi gelmiş, herhalde öyle bir şeyleri yaptı yani cahiliyet zamanında. Allah affeder deyince Peygamber Efendimiz demiş ki, Ya Resulallah, zina etmiş de olsa, hırsızlık yapmış da olsa affeder mi? E eder. Gene sormuş, gene eder. Gene sorunca demiş ki, burnu yerde sürtesece eder. Allah Allah! Allah affetti mi affeder. Sevdi mi bir kulu? Tevbesi samimi oldu da Allah sevdi mi affeder muhtemelen kardeşlerim? Bütün mesele insanın kendisini Allah'ın sevdirmesi. Ağlayacak, munis kul olacak, yumuşak kul olacak, samimi kul olacak. Açıkça, erkekçe söyleyecek. Ya Rabbi ben kısırlıyım diyecek. Ama pişmanım diye, diyecek. Mahcubum sana karşı diyecek. İyi kulun olmak istiyorum diyecek. Bırakamıyorum şu mevez sigarayı. Bırakamıyorum şu içkiyi. Yardım et ya Rabbi bana diyecek. Samimi oldu mu Allah yardım eder. Candan istedi mi? Dua neler yapar neler yapar. Duanın açmadığı kapı olmaz. Ama samimiyetle isteyecek. Hazreti Ömer Efendimiz'e bir dua etti. Peygamber Efendimiz küfürden döndü imana geldi. Dua çok şey yapar. Eddua'u يَرُبُّ الْقَضَاءَ بَعْدَيَنْ يُبْرَا Kesinleşmiş, kaderi ilahiyi bile değiştirir, Allah'ın hükmünü değiştirtir, kulu iyi bir noktaya getirir. Dua edeceksiniz, boyun bükeceksiniz, mu'nis kul olacaksınız. Mu'nis ne demek? Yumuşak. Kuzu gibi. Yumuşak kul olacaksınız, tatlı olacaksınız. Hani bazen çocuk yaramazlık yapar da, annesi babası çok tatlı olduğu için affeder ya, hani gene bardağı kırdın ama çer atar. Ne kadar da tatlısın filan, hadi affettim der ya munit olacaksınız. Yani Allah'a yumuşak güzel kulluk edeceksiniz, samimi kulluk edeceksiniz, affeder. Affedip, affeder deyip şımarırsa gazap eder. O da işin öbür tarafı, hemen yanında. Şımarmayacak, edepsizleşmeyecek, şirretleşmeyecek. Kale ve kale Ebu Osman. Ez fil harami faridatun Ve fil mübahi hadiletun Ve fil halali kurbetun Zühd. Onun üzerine konuşuyor Ebu Osman Hazretleri Zühd ne demek? Umursamamak, istememek, aldırmamak demek Ez zühtü dünya Dünyalığa aldırmamak demek Sev, dünyalığı sevmemek demek. Dünyalığa karşı müstahini olmak demek. Tamam kardeşim sen nasılsın? Parada, pul da, mal da, mürkte, mevkide, makamda sen nasılsın? Tamam. Gözü yok. Bu göz tokluğuna zühd derler. Müstahini olmaya zühd derler. Ez zühdü fil haram. Haram olan şeylere karşı müstahini olmak, zühd sahibi olmak mı? Böyle aldırmamak, istememek, önem vermemek, böyle hırs beslememek bu nedir? Harama karşı zühf, harizatun, farzdır. Herkes öyle olacak. Herkes harama karşı zühf sahibi olacak, istemeyecek, yüz çevirecek. Haram oldu mu? Haram nedir? İçki haramdır. Zina haramdır. Efendim kumar haramdır. Efendim, bilmem, faiz haramdır. Tamam, haramları zaten liste yapacaktınız, biliyorsunuz. Haramlara müsaimi olacaksınız. Hiç aldırmayacaksınız, hiç gözünüzü çevirip bakmayacaksınız. Hiç haramları heveslemeyeceksiniz, arzulamayacaksınız. Harama karşı züht, farz. Ve fil mübah adıyla. Mübah olan şeye karşı züht, fazilettir. Mübah olan şeyler nedir? Allah'ın haram kılmadığı serbest olan şeylere yapsa da olur, yapmasa da olur. Onlara mübah derler. Yani Allah ibahe eylemiş, müsaade eylemiş. Yapabilirsiniz demiş. İlle yapında değil. Yapabilirsiniz. isterseniz, canınız isterse yaparsınız. Mübah. Ortada ne haram, ne farz. Şöyle ortada hani nötr diyorlar, sıfır diyor. Nötür demeyeceğiz çünkü yabancı kelime şey ortada. mübaha karşı züht fazilettir. Bak adam mübaha bile istemiyor. Mübah aslında ama onu bile istemiyor. Fazilettir bu. Ve fil helal kurbetün. Helale karşı züht işte bu Allah'a kurbiyettir. Allah'a yakındır Allah'ın öyle er kulları vardır ki, öyle mer kulları vardır ki, öyle safi kulları vardır ki, harama bakmaz, mübah da yanaşmaz, helalden bile kendisini helal ama olsun. Helalden bile zevk ona bile aldırmıyor. Peki niye aldırıyor bu adam? Allah'a güzel kulluk etmeye bakıyor. Mesela bir misal ver de anlayalım hocam derseniz Hazreti Ömer radıyallahu anh halife olmuş. Halife ne demek? Devleti Aliye i İslamiye'nin devlet başkanı olmak demek. Reis-i Cumhur olmak demek. Halife bu. İslam devletinin başkanı olmuş. Ama hırkasında kırk yama varmış. Veya işte yamalıymış hırkası sayısı kırk tane değilse bile. Yamalı hırka giyermiş sofrasında kuru ekmek varmış. Çok sadeymiş yemekleri, çok basitmiş. O kadar o kadar böyle sütsüz, çeşitsiz sofrası varmış ki Peygamber Efendimizin zevcesi olan Hazreti Ömer'in kızı Hazreti Hafsa babasının yanına gelmiş bir akşam. Babası halife. Hazreti Hafsa Peygamber Efendimizin dul eşi, Hazreti Ömer'in kızı. Hazreti Ömer, Peygamber Efendimiz'in kayınpederiydi biliyorsunuz, Hafsa'dan dolayı. Şimdi bu peygamber hatunu Müminlerin annesi Hazreti Hafsa radıyallahu teala anha bu da İslam Devleti'nin başkanı Hazreti Ömer radıyallahu anh babasının yanına gelmiş. Bakmış ki babasının sofrası yürekler parçalayacak gibi fakirane. Halifenin sofrası. Dayanamamış. Demiş ki babacığım, Allah bizi fakirlikten kurtardı. Elhamdülillah. Fütuhat oldu. mal ganimet doldu. Fakirlik gitti. Mal var. Yiyecek var. giyecek var. Her şey var. Niye bu sofrada bu kadar kendine eziyet ediyorsun? Bu kadar fakirhane sofra. Kuru ekmek yiyorsun. Katık yok, bir şey yok falan diye kızı acıdığı için babasına böyle söylemiş. Babası da sen demiş. Bilmiyor musun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hayattayken nasıl aç zamanlar geçti? Nasıl kalbine taş bağladı? Nasıl böyle yoksulca efendim şey sürdü. Hayat sürdü. Nasıl eline paralar altınlar geçtiği halde yanında tutmadı, dağıttı nasıl böyle efendim çok kere oruç tuttu filan onları bilmiyor musun ben de öyle yapacağım onların huzuruna ölüp de huzuruna vardığım zaman onlar gibi varmak istiyorum dedi Hazreti Ömer. Bu nedir? İşte bu helale karşı dürt. helali bile istemiyor. Al mı ki peki madem hazırladığın sarma varsa dolma varsa kızım efendim sebze varsa etli yemek varsa getir de yiyin bakalım madem istiyorsun Koy önümede yiyim der insan. E, helal kızı kendisine hediye getirmiş. Efendim kaşıklar. Oh çok da tatlı olmuş. Eline sağlık. Lezziz olmuş. Güzel yapmışsın. Maşallah filan der insan. Ama kuru yiyor. Kuru ekmek yiyor. Yamalık hırka giyiyor. Efendim zahidane yaşıyor. Helale bile aldırmıyor. Değil harama, değil mübaha, helale karşı. Kendisinin hakkı olabilecek tabii. Efendim şeylere karşı bile duruyor. Bunu tavsiye ediyor. Demek ki şey Ebu Osman yani hayatını okuduğumuzda harama karşı züht farzdır, farizadır. Mübaha karşı züht fazilettir. Helale karşı züht züht diyor. Demek ki mümkün olduğu kadar helalleri bile azaltacağız ki zahidane bir hayat sürmüş olalım da Dervişliğin tadını tadalım. Derviş aslında biliyorsunuz fakir demek. Evet sen zenginsin, zengin gen geldin, derviş oldun ama olsun işte biraz evinde yiyecek olsa bile az ye. Biraz fakirlerin halini anlarsın. İşte biraz miden kıvrılır, acır filan. oyununu bitersin, sesin kısılır, benzin sararır. İşte helale karşı böyle yaptı mı insan tabii ne oluyor? Kurbiyet oluyor. Allah'a yakınlık oluyor. Oruç tutuyor mesela adam. Oruç tutuyor. Ramazan değil, bir şey değil. Niye bugün oruç tuttun? Eh, sevap kazanayım diye. Böyle. Demek ki zühtün üç çeşidi varmış. Haramlara karşı zühd. efendim, mübahlara karşı zühd. helale karşı zühd. Harama karşı zühd. farizaymış, farzmış. Bu zat-ı muhterem öyle beyan ediyor. Mübaha karşı zühd faziletmiş. Her ayaka gül diyor Biraz zahidane hayat yaşayın demiş oluyor bize. Kale ve kale bu Osman. Ettefizu reddem cehinte ilmehu ila alimi. Vettefizu mukaddeme türrıda. Ve rıda babul mahil azam. Şimdi tefviz-i umur etmek diye bir şey var. Tefviz-i umur etmek ne demek? İşlerini Allah'a ısmarlamak demek, havale etmek demek. Ya Rabbi, sana tevekkül ettim, işlerimi sana, seni vekil edindim, sana havale eyledim, sen bilirsin Ya Rabbi, sen bana yardım eyle Ya Rabbi, sana sığındım Ya Rabbi diye, işlerini Allah'a havale etmek, Allah görür versin diye, Allah'a tevekkül etmek. Bu tefviz. F-Vav-Yedat dat harfiyle tefviz. Mühimdir. Biliyorsunuz meşhur alim i̇brahim Hakkı Hazretleri, Erzurumlu İbrahim-i Hakkı Hazretleri'nin güzel bir uzun şiiri var. Adı nedir? Tefvizname. Bu kelimeden. Tefvizname. Ne diye başlıyor? Hakşerleri hayreler zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. İşte neylerse güzel eyler diye işini Allah'a havale ediyor. Uzun bir şiir. Şöyle birkaç sayfa sürecek bir şiir. Efendim, bir şiir ne diyor? Bir şeyi Murad etme, olmazsa o, olmazsa inat etme, bir şeyi murad etme, olmazsa inat etme, haktandır o, reddetme, Mevla görelim, neyler, neylerse güzel eyler. Yani Allah'ın her şeyini hoş görüyor, her şeyin güzelliğini seziyor. Bu kadderatın cilvelerini efendim, hikmetleriyle anlıyor, beğeniyor, tefvizname, tefviz umur ediyor. Bu yüksek bir duygudur. İmandan doğan, marifetullah'tan doğan bir duygudur bu. Allah'a inanıyor, Allah'ı biliyor, işlerini Allah'a ısmarlıyor, efendim tefvizi umur ediyor. Şimdi ettefir tarif ediyor burada. Tefviz etmek ne demektir? Reddü mâ cehilte ilmahu ilâ diye Ne olduğunu bilmediğin şeyi bilene havale etmekte diyor. Çünkü sen Yarın ne olacağını bilmiyorsun, işin nereye varacağını bilmiyorsun. Allah biliyor. Teslim ettim yani sana. Seni sana seni vekil edindim. Sana tevekkül ettim diyorsun. İşte ne olduğunu bilmediğin, ilminden cahil olduğun şeyi bilenine havale etmek. Bilen kim? Allah. Allah'a havale etmektir diye tarifini yapıyor. Sonra da ikinci cümleyi söylüyor. Et tefviydü mukaddemetur rıdâ. Böyle işlerini Allah'a ısmarlamak tefhiz etmek rıza makamının ilk kademeleridir. Ve rıda rıda makamı ise babullahil azam Allah'a götüren en büyük kapıdır. Allah'ın en büyük kapısıdır rıza. Rıza ne demek? Allah insanın başına ne getirirse kul razı. Kadere razı. Hiç hiç itiraz yok her şeyden efendim, Allah'tan gelen her şeyden hoşnut ve razı, eyvallah diyor. Bu Allah'a götüren, Allah'a kavuşturan en büyük kapıdır rıza. Tefviz işini Allah'a ısmarlamak da, bu noktaya götüren, işin şeyidir, mukaddemesidir diyor. İnşallah ağır, ağır gelmiyordur, anlıyorsunuzdur. İnşallah anlayıp yapacaksınızdır. Yani yani Anlamak da güzel ama anladığını uygulamak daha güzel. Allah'a havale etti mi bir insan bir işini? Allah onun her işini güzel eyler. Onun yapacağından daha güzel eder. Bu hususta şeyler anlatırlar. Bazı kukralar anlatarak bunu halk anlasın diye öğretmeye çalışırlar. Misal, adamın birisinin Cuma gününde başına işler birikmiş. Cuma günü kalkmış, değirmenden çuvalı unu, buğdayı un olacak. Öğütülecek, getirilecek ki evde ekmek kalmamış. Çocuklar ağlıyor, ekmek yapsınlar. Evde ekmek yok. Değirmenden un getirilecek. Buğday öğütülmüş, un getirilecek evet. Bir, tarla kanaldan arttan su alınacak. Sıra o gün, o cuma günü ondaymış. Arttan su alınacak, bahçe sularacak, sebzeler korumayacak. O olmazsa 15 gün sonra gelecek sırası, 20 gün sonra gelecek. Bahçe koruyacak, mahsul telef olacak. Değirmene mi gitsin? Tarlayı sulamağa mı gitsin? Hepsi epeyce uğraştıracak işler. Cuma namazına mı gitsin? Bir de, efendim, koruda hayvanı varmış, o hayvan da alınacak. Hayvanı gidip alacak, ona binecek, götürecek, değirmenden yükleri alacak, eve getirecek filan. Yani hepsini birden yapması mümkün değil. Demiş ki, Ya Rabbi, işlerimi sana havale ettim. Kalkmış Cuma namazına gitmiş. Cuma namazı kılmış, eve geliyor yani tefkiz eylemiş işlerini Allah'a havale etmiş. Eve geliyor ama korka korka geliyor kapıdan girerken, hanıma da söylememiş ben cumaya gideceğim diye sabah çıkarken, hanım şimdi beni görünce, be adam un nerede, hani ekmek yapacaktır, çocuklar iki gündür aç, ağlaşıyorlar falan diyecek diye korka korka, evin kapısından girmiş, Aa, bakmış hanım bağırmıyor çocuklar eteğine sarılmıyor baba açız demiyor İçerden ekmek kokuları geliyor şaşırmış demiş hanım hayırallah ne oldu ama cuma namazı kıldı geldi ne oldu hanım demiş ki sen gittin biraz sonra komşu değirmenden geldi E baktım hayvanından indirdiği çuvallar bizim işaretli çuvallarımız e bu çuvallar bizim dedim. Hay Allah! Yanlış almışım. Peki sen bunları al. Dedi. Tekrar değirmene kendi unlarını almaya gitti. Unlar öyle geldi. Ondan da unlarımız gelince ekmek yaptım. İşte çocukları doyurdum. Ha bir iş oldu. Biraz sonra bir kişleme sesi duymuş. Bakmış at bahçede. köseğini ipini koparmış. Çitten atlamış. Eve gelmiş. Halbuki ...gidip almasaydı kurtlar parçalayacaktı. O da öyle kurtulmuş. Biraz sonra komşusu gelmiş... ...öbür komşusu demiş... ...yahu bugün senin tarlanın... ...su günüydü... ...suyu sen alacaktın... ...bahçenin sulayacaktın... ...niye gelmedin? Sorma demiş işlerim çok da gelemedim... ...cumaya gittim bilen de. ...gelemedim ne yapayım demiş... ...kaçtı artık orsak... ...kurursa kuruyacak sebzeler, meyveler filan deyince... ...yok demiş meraklanma senin gelmediğini görünce ben suyun demiş, önünü verdim, arkı, senin bahçene bir güzel sulayıverdim senin namına demiş efendim o da teşekkür etmiş yani şimdi Allah'a işlerine havale etti yetişemeyecek, zaten birisine gitse 3 tanesi yapılmayacaktı, ibadete gitti, Allah öteki işlerine de yardımcı oldu böyle misaller anlatırlar eskiler Allah'a tevekkül etmenin, işlerini havale etmenin güzelliğini anlatmak için insanlara. Birisi de bir tane daha anlatalım. Zaman müsaitse. Birisi de ben de demiş Allah'a tevekkül ettim. işlerimi tefriz eyledim. Çöle yozculuğa çıkacağım. Yanıma heybe almadan, kırba almadan, su almadan, yiyecek almadan çöle öyle çıkacağım demiş kendi kendine öyle tevekkül ettim Allah'a, tefhis ettim işlerimi Allah'a. Allah benim Rabb'im, ona dayandım, işlerimi ona ısmarladım, Şöyle çıkmış. Hem de demiş Allah tevekkül ettim. Allah tevekkül edenlerin evet yardımcısı oluyormuş. Hem de demiş şu ağzıma yemek de götürmüyorum ama şu ağzıma balla kaymaktan başka bir şey koyarlarsa yemem, baldan kaymaktan başka bir şeyler ağzıma açmam demiş. Çıkmış yola, yani bu kadar, tevekkülü böyle yapmış yani, tetvizi böyle yapmış, çölde yola çıkmış ama çöl kolay değil ki, uçsuz bucaksız bir yolculuk, sıcak, aşağıda kum, kızgın kum, basınca göçüyor, aya, insanın takati kalmıyor, efendim üstünde güneş, fırın gibi her taraf sıcak, yürümüş, yürümüş, yürümüş, takati kalmamış, Gözleri kararmaya başlamış, pişman olmaya başlamış ay Allah. Heybe de almadık, kırba da almadık, su da almadık yanımıza. Galiba öleceğiz filan diye. Neyse taakati kesilmiş, küt düşmüş. Kumların üstüne düşmüş, güneşin altında çölde bayılacak hale gelmiş. Burası burada bu böyle düşmüş olsun. İleriden kervan geçiyormuş o sırada kervandakilerden bir tanesi demiş ki ya ufukta bir karaltı gördüm adama benziyordu düştü yok ya demişler arkadaşlara burası öyle bir yeridir ki çölün incin olmaz burada köy yoktur insan olmaz buralarda böyle tek başına insan sen yanlış bir şey görmüşsündür serap görmüşsündür yok serap görmedim adamdı yürüyordu pat diye düştü yok ya Hay, yabancı, yabani hayvandır filan, hayır değil adamdı. Kesin, doğru gördüm filan deyince, eh gidelim var demişler. Bir ikisi atını şey yapmış, o tarafa çevirmiş, o söyleyen istikamete varmışlar. Bir taraftan da hey orada birisi var mı diye bağırıyorlarmış. Bu da duyuyormuş yattığı yerden ama ben Allah'a tevekkül ettim, seslenmeyeceğim diyormuş. Sesle vermiyormuş. Yanına kadar gelmişler, Bulmuşlar izlerinden, tamam bir adam yere düşmüş, vay yazık demişler. Bayılmış bu, güneş çarpmış. Birisi demiş ki, güneş çarpan insana erimiş tereyağı akıtırlarmış ağzından. Balla tereyağı akıtırlarmış. Gidin kervandan öyle bir şeyler bulun demişler. Birileri koşmuş kervandan erimiş yağ bulmuş. Efendim bal bulmuş. Kaşıkla bunun ağzına zorla açtırarak akıtarak böyle onu baygınlıktan kurtarmaya çalışırken bu gülerek kalkmış. Ya Rabbi demiş. Senin vaadin haktır. Sen emen yetevekkel alallahi fe ve hasbuh buyurdun. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona kafi gelir buyurdun. Evet, senin imtihan etmek doğru değil ama ben de tevekkülü deneyeyim dedim. Bak tam benim şart koştuğum şekilde imdadıma yetiştim demiş böyle yerlerle bu işi anlatırlar yani e, Allah'a işlerini havale etmek e, güzel bir şeydir rıza makamının ön kısımlarıdır ön kademesidir bu rıza da kadere rıza da çok yüksek bir tasavvufu makamdır Evet 4 dakika kalmış yasıya o halde tespizi umur etmekte şeyimizi bırakmış olalım 20 fıkrada kalmış oldu dersimiz Efendim.